Herkese günaydın İstanbul'dan Çağdaş Karan'ın kampanyasıyla başlıyoruz programımıza. İstanbul'da her gün hatta her saat yeni bir inşaat başlatılıyor ve biz bu şehre sıkışıp kalanlar her gün yeni bir inşaatın yükselişine tanık oluyoruz. Hatta öyle ki arkasında yeşillik ve bahçe olduğu için kiraladığınız evin 3-4 ay içerisinde tüm cephelerinde inşaatların başlatılması ve o bahçenin bir anda beton yığınına dönmesi şaka değil. Trajikomik gerçekliklere dönüşüyor. Bununla ilgili zaten bir sürü kampanya var. Gönül ister ki her yeşil yeşil kalsın fakat İstanbul gibi dev bir kapital için ütopik bir yaklaşım oluyor. Benim çözüm getirmek istediğim sorun ise aslında canavarı yok etmek değil onunla uzlaşmak üzerine. Benim derdim haftanın her günü sabahın en arkanın saatinde inşaat sesiyle uyanmak ve gün içerisinde yan taraftaki inşaatın o evin içerisindeki yaşayanları rahatsız edecek seviyede ses ve gürültü yaratmasının önüne geçmek. Zaten haftanın her günü çalışan ve insanları uykusundan ve yaşam alanlarındaki rahattan eden inşaatların pazar günleri çalışmamasını talep ediyoruz. Böylelikle sadece hafta sonları evlerinde zaman geçirebilen insanların güne inşaat sesiyle başlamamasını ve gün içerisinde dozer ve beton dökme araçlarının sesiyle yaşamak zorunda kalmamalarını istiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2007'de yürürlüğe giren ve kendi sitesinde yayınladığı İstanbul İmar Yönetmeni dokümanında yer alan 14.1 2012 yapı işlerinde alınacak güvenlik tedbirleri başlığı altında açık ve net olarak belirtilmektedir. Yapılan çalışmalarda gürültü ve titreşim nedeniyle çevreye rahatsızlık verilmemesi için gerekli tedbirler alınacak çalışma saatleri buna göre ayarlanacaktır. Buna uygun olarak pazar günleri insanların huzurunu ve uykusunu kaçıran inşaat firmaları hakkında yasal yaptırıma gidilmesini talep etmekteyiz diyor. Kara bu karar ve yönetmenliğe dayanarak İstanbul'un birçok bölgesinde sorun olan bu duruma yönelik kampanya da büyüyor tabii ki. Kampanya imzalarıyla destek veren bazı kişiler de neden destek verdiklerini şöyle açıklamışlar. Kerim Yılmaz'ı dinleyelim. İnşaat sektörünü çevresel bir terör haline getiren firmalardan bıktım diyor Yılmaz onun için imzasını atmış. Kayseri'ye uzanıyoruz şimdi de Salih Yel'in kampanyasına kulak veriyoruz. Bilindiği üzere üniversiteye giriş sınavlarında Türkiye derecesi yapan birçok öğrenci kaliteli bir eğitim ve maddi destek alabilmek amacıyla vakıf üniversitelerinin tam burslu programlarını tercih ediyorlar. Ben de bu öğrencilerden biriyim ve yalnız olmadığımı biliyorum. Ailelerin maddi durumu yetersiz olmasına rağmen tam burslu olarak çeşitli vakıf üniversitelerinde burs alarak okuyan binlerce üniversiteli kardeşim var. Hal böyleyken şu anda kapatılan vakıf üniversitelerindeki tam burslu öğrenciler burslarının yok olacağından endişe etmekte. Gök tarafından tam ücretli öğrencilerin yıllık eğitim ücretlerini aktardıkları devlet üniversitelerine aynen ödeyecekleri hususu düzenlenmiştir. Ancak tam burslu öğrenciler hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştır. YÖK tarafından tam burslu öğrencilerin burslarının aynen ödenmesi hususunda bir düzenleme yapılmasını arzu ediyoruz. Siz de bu kampanyaya imza atarak kapatılan vakıf üniversitelerinde tam burslu okuyan öğrenci kardeşlerimizin burslarını almaya devam etmeleri için bir düzenleme yapılması isteğine destek olmak istemez misiniz? Diyor YEL, YEL'in kampanyasına destek veren isimlerden birisi de. Aynı durumda olan Melike Ergin. Ben de tam burslu bir öğrenciyim ve vakıf Üniversitesi'ne burslu olduğu için tercih ettim. Bursumun heba olmasını istemiyorum, diyor Ergin. Hayvan haklarına yönelik ihlaller ne yazık ki ülkemizde çözülmeyen sorunlar arasında devam ediyor. Sırada yine böyle bir örneğe karşı açılmış bir kampanya var. Başlatan Emre Saraçoğlu. 31 Temmuz 2016 saat 18 sularında haber siteleri ve sosyal sitelerde işkence görüntüsüyle yer alan ilgili kliniğin sorumlularının cezalandırılması ve kliniğin kapatılması hakkında bu kampanyayı desteklemenizi istiyoruz. Başka yerde başka isimle klinik açabilirler ve bu nedenle diplomalarına el konulmasını ve iptalini istiyoruz. Haberlere yansıyan sadece bir tanesi bunun gibi işkencelerin hep olduğuna inanıyoruz ve desteklerinize ihtiyacımız var. Lütfen bu kampanyayı sosyal site hesaplarınızdan paylaşınız. Videoda ameliyatlı bir köpek bir veteriner çalışanı ortağı sahibine neyse tarafından köpek zorla sürükleniyor, tekmeleniyor ve kafası demirlere vuruluyor, diyor Saraçoğlu. Kısa sürede 4000'e yakın kişinin imzaladığı kampanya hızla büyümeye devam ediyor. Öte yandan kampanya sahibi Saraçoğlu sık sık kampanyasını güncellemiş ve ne aşamada olduğunu imza atanlarla paylaşıyor. Önce kendisinin BİMER'e şikayette bulunduğunu belirtmiş Saraçoğlu. Akabinde kampanyasını destek veren bir avukatın olayın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunduğunu aktarmış. Kampanya imzalarıyla destek veren birçok kişi de tepkilerini dile getiriyor. Bunlardan biri de Neriman Çavlı. Bu klinik kapatılsın. Masum canlara işkence edenler cezasını bu şekilde ödemeli ve bu canların üzerinden 5 kuruş kazanmalarına biz gönüllüler razı değiliz diyor Çavlı. Irmak Bayraksa kapatılması gündemde olan Kuleli Askeri Lisesi'ne dikkat çekmiş. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası diğer askeri okullarla beraber kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nin muhteşem binası İstanbul'un kütüphane ihtiyacını karşılamak üzere kullanılsın diyor Bayrak. Bu talep nasıl bir reaksiyon alacak? ileriki günlerde göreceğiz ancak kampanyanın birçok kişi tarafından desteklenmesi Bayrağın yalnız olmadığını da gösteriyor. Destekçilerden birisi de Tahsin Türk Darbeyi sivil halk püskürttüğü gibi kendimize de kütüphanelerden kale yapıp öyle korumayı alacağız. Silahlar değil kitaplar çıkaracak aydınlığa bizi. Kuleli kütüphane olsun diyor Tahsin Türk bu kampanyasında. Bu askeri liselerin rantı kurban getirilip otel yapılacağına dair de çok ciddi endişeler var şu anda toplumda. Özgür Uslu İstanbulluların toplu taşıma çilesine dikkat çekmiş kampanyada. İstanbul'da her gün milyonlarca insan metrobüs Metro veya diğer toplu taşıma araçlarını kullanarak işlerine, evlerine gidiyor diyor kendisi. Bu süreçte saatlerce yolda zaman geçirenler var. Balık istifa halinde yolculuk yapmak istemiyoruz artık. 2016 yılında daha insancıl, daha medeni şartlarda toplu taşıma araçlarını kullanmak istiyoruz. Bu duruma gerekirse yoğun olan bölgelerde toplu taşıma araçlarının sıklığının arttırılıp yoğunluğun azaltılmasını talep ediyoruz diyor kendisi. Kampanya imzasıyla destek veren Nilgün Aslan Yürekse demiş ki İnsanlar üst üste yolculuk yapmasın tahammülümüz kalmadı artık demiş. Son olarak şimdi Avustralya'ya uzanalım. Son derece ilginç bir kampanyayla bugünkü programımızı noktalayalım. Kai Tipet yaklaşık 6 yıldır Avustralya'da yaşayan bir göçmen kendisi. Yıllardır ülkede çalışan Tipet'in 6 yaşında bir de kızı var. Ancak ailenin yaşamı son kez başvurdukları Oturma vizesi nedeniyle bir hayli değişmiş durumda. Tipet ailesinin 6 yaşındaki üyesi Sienna'nın vizesi reddediliyor. Sebepse oldukça ilginç ve yüksekte karanlık. Yetkililer 6 yaşındaki Sienna'nın vize almaya uygun olmadığını belirtiyor. Bunun üzerine Kay Change.org üzerinden başlattığı kampanyayla kızı için adil bir karar talep ediyor. Kısa sürede 25 bin kişi imzalamış ve Tipet'e destek olmuş. Bakalım henüz bir sonuç alınabilmiş değil ama benzer kampanyalardan daha önce sonuç alınmıştı. Bu tip konularda genellikle göçmen sorunlarına duyarlı çözümler üretilebiliyor. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Bugün size Türkiye'den, Avustralya'dan derlediğimiz birçok farklı talebi olan vatandaş hareketlerini aktardık. Siz de aynı şekilde değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için Change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Yarın sabah yeni kampanyalarla yine buluşmak üzere. Esen kalın. Hemen şimdi gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan Osman Uygar Özesliği